Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Saat 9.30, 3 hatta 4 dakika geçerken biraz önce de duyurduğumuz gibi Paris Komünü'nün 150. yıl dönümü yarın 18 Mart 1871'de 28 Mayıs'a kadar süren, kısa süren ama bütün dünyada yankılanmaları olan Paris Komün ayaklanmasını konuşacağız. Ve e, onu konuşmak üzere de Doğan Çetinkaya ile beraberiz. Merhaba Doğan, hoş geldin. Merhabalar, hoş buldum. Nasılsınız? Nasılsın? Merhabalar. Evet, daha önceden de İstanbul Üniversitesi Yasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi olduğunu da söyledim. Tarih hakkında da e, beraber bazı çalışmalar ve programlar da yaptığımızı da şimdi ilave edeyim. Ve nedir bu Paris Komünü? Lütfen birazcık bize e, özetler misin? Eyvallah. İsterseniz biraz e, Paris Komünü hani e, biraz hafif kulak dolgunluğu olanlar için veya çok aşina olmayanlar için hızlıca Paris Komünü'nün ne olduğunu, temel bilgilerini, ABC'sini verelim yani. Ondan Hı. sonra da biraz nasıl değerlendirmek gerektiğini, nasıl tartışıldığı üzerinde dururuz. Şimdi Paris Komünü deyince komün lafından başlamak lazım. E, Fransızca da aslında komün e, belediye anlamına gelir. Yani aslında bir idari bölgedir. Bizde e, Türkçe'de çok fazla... Komünizmle de ilişkilendirildiği için e, ilk önce onu söylemek lazım. Fransa'da çokça komün vardır çünkü hani kabaca belediye demektir. Yine çokça e, lafı geçer. E, 19. yüzyılda e, Paris devriminin başkenti olarak kabileleri çokça devrimci kalkışma olduğu için Fransa'da ve özellikle Paris'te. Ee, Paris'te de Hotel Ville diye bir bina vardır. Yine birçok devrimci mücadelelerin ve çatışmaların siyasi mücadelerinin odağındadır dağındadır. Ee, o da aslında belediye sarayıdır. Yani bir hotel değildir. İlk başta çokça lafı geçtiği için bazen kafa karışıklı oluyor. Biz de konuşurken e, çok bilmeyi evet. unutuyoruz. Şimdi bu ikisinden bahsettikten sonra bu komün neden bizim için yani normalde Fransa'da Paris'te bir belediye anlamına gelen komün neden bir öz yönetim e, organı olarak öz yönetim iktidar odağı olarak ortaya e, çıktı? Şimdi 1870 yılında e, Almanya ile daha doğrusu Rusya ile Fransa arasında bir e, savaş gerçekleşiyor. Bu çok önemli bir e, savaş. Ee, ve bu savaşın son muharebelerinden bir tanesi Sedan'da gerçekleşiyor ve bu Sedan'da e, Fransa çok ağır bir hezimete e, uğruyor. Hatta o kadar ağır bir hezimet ki Fransa'nın e, ikinci imparatorluğunu e, ortaya çıkarmış olan 3. Napolyon yani ünlü Napolyon Bonaparte'nin yeğeni olan 3. Napolyon İmparator e, ele geçiriliyor, esir düşüyor Alman ordusunu yani büyük bir... E, hezimet ve bu hezimetin ardından e, ikinci imparatorluk çekiyor ve bir gün sonra esir düştükten sonra imparator Paris'te e, demin dediğim Hotel de Belediye Sarayı'nda bir araya gelen ve kendisini geçici hükümet olarak ulusal savunma hükümeti olarak ilan eden e, organ Cumhuriyet ilan ediyor ertesi gün 4 Eylül'de. Aslında Paris komününün ilk başlangıç e, aşaması burada başlıyor yani Fransa'nın yenilgisi. Almanya'nın e, Fransa'ya ve özellikle kısa bir süre sonra da Paris'i kuşatma altına almasıyla birlikte Paris'te tekrar e, Fransız ile ortaya çıkmış olan Cumhuriyet'in ilan e, edilmesi. Aslında Paris Komünlü bu 4 Eylül'den de başlatabiliriz. Neden? Çünkü 4 Eylül'de Cumhuriyet'in ilan edilmesi de çok önemli bir politik mücadeleyle gerçekleşmişti. gerçekleşmişti. Yani Cumhuriyet'in ilan edilmesi de çok önemli radikal bir adımda. Otelde birlikte çok önemli e, kavgalar e, büyük e, müzakereler e, sonucu. Özellikle işçi sınıfı temsilcilerinin aşağıdan gelen e, radikal siyasal eğilimleri olan sosyalistlerin, anarşistlerin ve özellikle blankici grupların baskısıyla Cumhuriyet e, ilan edilmek durumunda kalmıştı. Çünkü normalde Fransa'da o gün e, mevcut olan e, Fransız siyasetçiler, politik gruplar e, meşrutiyet monarşiden yani parlamenter bir kraliyetten yana olmakla birlikte çok cumhuriyet taraftarı değildi. Cumhuriyeti daha çok radikal gruplar dillendiriyordu, e, talep ediyorlardı. E, bundan dolayı Paris'teki e, bu radikal çıkış aslında 18 Mart'a giden sürecin de ilk habercisiydi e, denebiliriz. E, bu 4 Eylül'den sonra 18 Mart'a kadar neler oldu diye bakıyoruz. Yani 18 Mart'ta başlatıyoruz. Evet diyorsun, onu soracaktım. Neden olduğunu. 4 Eylül'den 18 Mart'a kadar ne oldu aslında Fransa çok ciddi bir politik kaosun içerisine sürüklenmişti çünkü çok ciddi bir iktidar boşluğu söz konusuydu neden sadece imparator esir düşmemişti yani kralını kaybetmemişti Fransa Aynı zamanda e, ordusu da dağılmıştı tabii çok büyük bir hezimet olduğu için. Alman ordusu Paris'e kadar gelmişti dediğim gibi Paris kuşatma altında. Bundan dolayı çok ciddi bir otorite boşluğu vardı Fransa'da. Aslında hani Cumhuriyet'in ilan edilmesi e, ve radikal grupların e, çok ciddi bir şekilde hemen yükselişe geçmesi biraz bundan kaynaklanıyordu. Ve Paris'te e, kuşatma altında olduğu için... Ana akım siyasi temsilciler diyebileceğimiz muhaf muhafazakar siyasetçiler de e, Paris'te e, işçi sınıfının e, ayaklanması, radikal siyasetçilerin çok fazla ön planda olması dolayısıyla Paris'i terk de etmişlerdi. Bundan dolayı hem Fransa'da hem Paris'te çok ciddi bir iktidar boşluğu vardı. Yani devlet, ordu, egemenler, seçkinler aslında e, ortadan kaybolmuşlardı. Ortadan kaybolunca da çok ciddi bir e, iktisadi, siyasi bir Problem ortaya çıkmıştı kuşatmadan ve savaştan dolayı çok ciddi bir açlık tehlikesiyle de karşılaşmıştı. Birçok kent merkezi. Niye? Çünkü iyaşe insanların kendi beslenmelerini bile sağlayacakları bir ortam çok net bir şekilde yoktu. Özellikle Paris'in dış dünyayla, Fransa'nın diğer şehirleriyle veya kırılı olan haberleşmesi ancak balonlar veya işte haberleşme için kullanılan güvercinlerle, e, sağlanıyordu. Yani olağanüstü yollarla dış dünyayla irtibatı vardı Paris'in uzunca bir süre. Bundan dolayı bu iktidar boşluğunda e, özellikle radikal siyasetçilerin ve işçi sınıfı temsilcilerinin e, yavaş yavaş kendi talepleriyle e, ortaya çıkmaya başladığını görüyoruz. Fakat geçici hükümet... Sosyalistlerden, anarşistlerden, e, radikal gruplardan e, oluşmuyordu. Her ne kadar cumhuriyeti ilan etse de e, daha radikal bir dönüşüme ayaktırıyordu. E, çünkü e, çok ciddi anlamda e, aslında Fransa'daki siyasal parçalanmışlık e, ve müzakereler e, bir şekilde e, devam ediyor. Bu süreçte iki tane önemli ayaklanma daha gerçekleşiyor e, Paris'te. Bunlardan bir tanesi 31 Ekim'de olacak bir tanesi de Ocak aylarında 22 Ocak'ta olacak. Bu ayaklanmalarda işçi sınıfı temsilcileri ve radikal sol gruplar Cumhuriyet'ten ilan edilmiş Cumhuriyet'ten ve mevcut Paris'teki hükümetten daha radikal adımlar atmasını istiyor. Hem Almanlara karşı kuşatma altında olan Paris'in Almanlara karşı savunması adına hem de Paris'te yaşanan iktisadi Sosyal problemlere çözüm getirilmesi adına. Fakat bu ayaklanmalar her ne kadar dağılmış da olsa cılızla mevcut askeri e, hükümete sadık e, gruplar tarafından e, dağıtılabiliyordu. E, ortadan kaldırılabiliyor ya da durdurulabiliyordu. Yani Fransa'da çok ciddi bir siyasal çekişme vardı. Tam da bu ortamda Paris'ten uzaklaşmış olan... E, siyasetçiler özellikle muhafazakarlar e, daha sonra başbakan da olacak Thiers gibi bunlar e, bir seçim e, talebiyle ortaya çıktılar. Ve Fransa'da bir yeni cumhuriyetle birlikte yeni seçimler gerçekleştirdi. Fakat ilginç yanı seçimlerden sonra ortaya çıkan e, meclis Paris'te değil Paris'in güneybatısında olan Bordeaux e, kentinde e, toplandı. Neden? Çünkü Paris'teki bu radikal eğilimlerden aslında bu. Muhafazakar siyasetçiler e, biraz çekiniyorlardı. Bundan dolayı Borda'da toplandılar. Daha ileriki aşamalarda da e, Paris'te değil, geleneksel olarak biliyorsunuz Paris'te ve Fransa'da devrim olduğu zaman paris Versay karşıtlığı vardır. E, krallar da Paris'in evet. radikal e, tutumlarından çekindikleri için... Ee, saray En önemli saray Versay'dadır. Ee, Paris'in dışında dedir. yani. Ee, bundan dolayı bu meclis de ya Bordo'da ya da Versailles'da bulunacaktı. Bütün bu e, Paris e, komünü sırasında yani Paris'ten uzaklaşmadan. Yani Paris yine 19. yüzyıldaki e, tipik e, devrimin başkenti olma e, pozisyonunu e, sürdürüyordu. Bu seçimlere baktığımızda fakat e, yine Paris ve Kır e, karşılıklı 19. yüzyılda çokça e, ifade edilir. E, Paris kadar radikal, Paris'teki e, radikal eğilimler e, aslında bu meclise yansımamıştı. Paris'ten e, sosyalistlerin, analistlerin bazı ileri gelenleri meclise girmişse de aslında daha çok muhafazakar e, temsilciler gelmişti Taşra'dan e, bu meclise. Bundan dolayı Paris'teki bu radikal eğilimi temsil e, etmiyordu e, bu meclis ve bu meclisle e, Paris arasında bir e, ikilik e, ortaya çıkmıştı. Bu meclisle birlikte muhafazakar siyasetçiler yavaş yavaş Paris'e de müdahale etmek istiyorlar. Hem Fransa'yı yönetme adına bu arada dağılmış olan Fransız ordusunu da toparlıyordu. Kimin yardımıyla? Almanya'nın yardımıyla. Çünkü Almanya'da bu Paris'te yükselmekte olan e, akımdan e, tedirgindi. Her ne kadar kuşatma altında e, tutuyor. E, olsa da bundan dolayı Almanya'nın da cevaz vermesiyle Fransız ordusu hızla toparlanmaktaydı. Seçilmiş olan mecliste Versay'a e geliyordu ve Tiers artık bu Paris'te ortaya çıkan radikal eğilimle ortadan kaldırmak istiyordu. Bunu da neden yapıyordu? Şimdi Paris'te 4 Eylül'de Cumhuriyet ilan edildikten sonra dedik ya Komün Paris'te belediye demek. Paris'in 20 tane idari bölgesi vardı bu. 20 idari bölgede teyakkus komiteleri kuruldu. Paris'te iki tane önemli iktidar ortaya çıktı. Bu teyakkuz komiteleri 20 idari bölgeden temsilciler gö göndererek bir merkez komite oluşturdular. Paris'i yönetmek e, adına. Bu merkez komite e, Hotel Deville'deki Paris'in yerel e, hükümetinin yanında ikili bir, e, ikinci bir iktidar olarak ortaya çıktı. Yine Paris'te silahlarını temsil etmemiş ve geleneksel olarak Paris'in güvenliğini sağlayan Fransa'da, e, komünlerin e, güvenliğini ulusal milisler sağlıyordu ve bu ulusal milisler de halktan oluşuyordu. Yani 19. yüzyılda bugün bizim bildiğimiz anlamda polis teşkilatı e, tam olarak ortaya çıkmamıştı. Yeni yeni ortaya çıkıyordu. E, bu ulusal milisler de halktan oluştuğu için halkın içerisindeki değişik sınıflar bu silahlı e, emniyet teşkilatı içerisinde temsil ediyordu. Tabii deminki anlattığım ortamdan da anlaşılacağı gibi bu ulusal milislerde de Paris'te kalmış olan e, aşağı sınıfların, işçi sınıfının temsilcileri çok ciddi bir şekilde temsil ediliyordu. Bunun için e, belediyede temsil edilen hükümetin karşısında bir bu e, farklı idari bölgelerden gelen teyakkuz komiteleri vardı. Bunlar radikal e, talepleri dillendiriyorlardı ve Paris'te önemli bir iktidar e, alternatif olarak ortaya çıkmıştı. Onun yanında da silaha sahiplerdi. Silah da ulusal milislerden geliyordu. Çünkü bu ulusal her mahallenin nasıl idari bir... E, organı varsa aynı zamanda ulusal, ulusal e, silahlı milisleri vardı resmi anlamda e, geçerliliği olan. E, onlar da e, aşağıdaki sınıfları temsil eden bir silahlı gücü temsil ediyordu ve Paris'te e, güvenliği sağlayan e, toplar vardı. Askeri anlamda silah e, anlamda toplardan bahsediyoruz. E, bunlar tabii çok ciddi bu yükselmekte olan e, devrimci e, komitelere bir e, silahlı güç e, alıyordu. Aslında pa e, Paris'in dışındaki meclisin, e, muhafazakar siyasetçilerin, e, dış dünya ta tarafından tanınan geçici hükümetin de e, aslında tedirgin olduğu o, bu silahlı varlıktı. Yani Paris'te sadece bir toplumsal e, işçi sınıfının, e, normal aşağıdaki sınıfların bir ayaklanması ve talepleri söz konusu değildi. Aynı zamanda hem örgütlülerdi idari anlamda. Hem de e, bir silah sahibidiler, yani ortadan kaldırmaları o kadar kolay değildi. Bir de Fransız ordusunun hezimeti uğramış ve dağılmış durumu e, söz konusuysa. Bundan dolayı e, Paris'te bir iktidar boşluğuyla Mart'a kadar. Ee, bu durum devam etti çeşitli e, gösteriler oluyordu bunlar bastırılıyordu ee, çok ciddi anlamda sosyal ve iktisadi sıkıntılar vardı nihayetinde biraz daha toparlanan bu meclis ve meclisin başındaki tiers, e, orduya ordudaki birçok generalin karşı çıkmasına rağmen çünkü çok ciddi bir çatışma e, ve iç savaş tehlikesi mevzubahisti e, karşı çıkmasına rağmen bu Paris'te mevcut ve önemli tepelere konuşlandırılmış toplara el koyması için iki generali ve askerleri bir takım müfrezeleri görevlendirip Paris'e gönderildi. İşte 18 Mart'ta bu girişimin Paris halkı tarafından boşa çıkartılması ve özellikle gönderilen iki generalin yakalanarak ve tutuklanarak ve daha sonra da infaz edilerek e, bu girişimin boşa çıkartılması Paris Komününün de artık 18 Mart'tan itibaren e, başladığını çünkü o noktadan itibaren artık radikaller e, otelde bile de yani belediye sarayına Paris'in merkezindeki e, iktidar merkezine de e, saldırarak orayı ele geçirerek Paris'te tam anlamıyla iktidar olmuşlardı ki burada da yeni bir seçimle bir konsül oluşturacaklardı. Yani yeni bir e, Paris'i Paris yönetecek yeni bir e, meclis e, oluşturdular ve bundan sonra da Paris Komünü olarak bildiğimiz e, yönetim e, olgu e, Ete ve Kemi'ye e, bürümüş oldu. Yani ikili iktidar e, devrimler tarihinde önemli bir kavram olan ikili iktidar durumu Paris'te sona ermişti. Aslında devrim e, bir anlamda Paris'te gerçekleşmişti e, diyebiliriz. E, Paris Komünü kabaca aslında böyle oluşuyor. burada evet, yani tabii top, topları da Montmartre tepelerine taşıyorlar galiba Prusyalılar Paris'e girmeden evvel Prusyalıların yolundan çekip onların elinden kurtarmış oluyorlar galiba topları da değil mi? Aynen. aynen evet. saklıyorlar. Evet, e, ve e, Ordu aslında Montmart Tepesi'ndeki en önemli çatışma oluyor bu toplu, topları teslim etmemek adına. Diğer başka yerlerde ordu bunların bazılarını ele geçirmekte e, muvaffak oluyor yani e, başarıyor bunların bazılarını ele geçirmeyi. Fakat e, dediğim gibi 18 Mart'ta e, Paris Komünü ilan edildikten sonra komün yönetimi ve konsül seçimi gerçekleştirdikten sonra aslında e, ordu ve geçici hükümet Paris'te yenilmiş oluyor ve geri e, çekiliyor zaman e, kazanmak e, için. Fakat şimdi Paris Komünü bizim için neden önemli, insanlık tarihinde neden önemli oluyor? Paris Komünü aslında e, o dönem için radikal olan ama devrimler tarihinde ve daha sonra gerçekleşecek devrimci kalkışmalarla karşılaştırdığında o kadar da aşırı radikal olmayan ama bizim için çok sembolik önemi olan bir takım önemli kararlar alıyor. Bir kere hemen Cumhuriyet'in ilanında olduğu gibi, 1789 Fransız devrimi biliyorsunuz devrimler tarihinin en büyük devrimlerinden bir tanesidir ve Fransız e, ulusal tarihi içinde çok önemlidir. Hemen onun sembolik bir takım kazanımlarına geri dönülüyor. Ne oluyor? İşte ünlü Fransız takvimi geri getiriliyor. İşte Fransa'nın bugün de kullanılan üç renkli bayrağı yerine e, 18 ve 19 Mart'ta Hotel Ville Belediye Sarayı'na kızıl bayrak çekiliyor. Yani ulusal bayrak yerine aşağıdakilerin işçilerin daha sonra sosyalizminde, e, bayrağı olacak. Kızıl bayrak çekiliyor. Yani başka bir e, siyasal iddiayla ortaya çıkmış oluyor. E, başka bir yönetim iddiasında bulunmuş oluyor. Sembolik olarak da komün. Devlet ve din işlerinin ayrılması çok önemli vurgulanıyor. Herkese temel eğitim e, hakkı e, yine 19. yüzyılın e, sonlarında ancak e, gündeme gelecek ve tatbik edilmeye başlanacak olan herkese temel eğitim hakkının verilmesi karar altına alınıyor. E, kuşatma süresince e, kiralar durduruluyor. Yani çok ciddi dediğim gibi ekonomik ve iktisadi e, sıkıntılar var. E, kira ödemeleri e, durduruluyor. Özellikle fırın çalışanlarının gece çalışması yasaklanıyor. Çocukların çalışması yasaklanıyor. Yine önemli bir karar. E, evli olsunlar olmasınlar eşlerine ve çocuklarına ulusal miliste e, bulunanların eşlerine ve çocuklarına e, maaş bağlanıyor çalışamadıkları e, için. Rehinde ve tefecilere e, verilmiş e, insanların özellikle iş aletleri e, e, ve eşyaları iade ediliyor. E, Tabi burada da hani çok ciddi büyük bir şey değil. 20 franka kadar olan iş aletleri çünkü insanlar hayatta kalabilmek için e, iş aletlerini özellikle zanaatkarlar ki o zaman işçi sınıfının en önde gelen unsurları zanaatkarlar. E, onların iş aletleri i, iade ediliyor rehinde olan. E, ticari borçlar İptal edilmiyor, erteleniyor. Bu borçlara uygulanan faizler kaldırılıyor. Ee, sahipleri tarafından terk edilmiş fabrikalara, atölyelere el konulmuyor. Ee, eğer terk etmişlerse çalışanları tarafından işletilmesine karar veriliyor. Ama sahipleri bir gün geri gelirse onların tazminat haklarının baki olduğu ilan ediliyor. Yani böyle bir hani doğrudan bir e, üretim araçlarına el konulma kararı e, verilmiyor. Sadece bunların işletilmesine sahipleri terk etmesi de karar veriliyor. Ama en önemli karar konsül üyeleri yani Paris Komünü'nün temel meclisinin üyelerinin seçiminde gerçekleşiyor en temel karar. Bu seçim bizim bugün bildiğimiz anlamda temsili bir seçim değil. Seçilebilen temsilciler her an geri çağrılabiliyordu ki biliyorsunuz daha sonra... Ee, Sosyalist literatürde siyasal tartışmalarda da en önemli demokratik e, kazanımlardan bir tanesi olarak sürekli daha sonraki devrimlerde de vurulacak. Yani seçilmiş olan temsilcilerin her an onları seçenler tarafından geri çağrılabilmeleri bu demokratik denetim açısından e, seçilen seçenlerle seçilen arasındaki demokratik e, etkileşim iletişim açısından çok o zaman için en önemli kararlardan bir tanesi oluyor. Konstitüsyon üyelerinin geri çağrıla. E, bilmesi ve bu teyakkus komitelerinin seçilmiş konsüllerin dışında da her idari bölgede birbirinden çok farklı e, öz yönetim organları ve organizasyonları kuruluyor. Paris'in e, tabandan yönetimi adına yani kantinler, mutfaklar oluşturuyor ilk yardım e, ve özellikle sağlıkla ilgili organizasyonlar e, yapılıyor. Bunlar Paris Komününün o günün için attığı ee, ve daha sonraki e, siyasal tartışmalarda da referans alınan önemli adımlar e, oluyor. Aslında gördüğünüz gibi e, komünizm ve sosyalist siyasette bugünden baktığımızda e, özellikle 20. yüzyıl başında yaşanmış devrimci kalkışmalara baktığımızda e, çok da radikal gelmeyebilir birçoklarını okuduklarına. Üretim araçlarına el konulmaması, e, Merkez Bankası'ndaki paraya e, paranın değeri düşmemesi adına el konulmaması. Bunlar tabii çok büyük handikaplar olacak daha sonra Paris'in e, yenilgisinde. Fakat hem büyük hataları ki, olacak herhalde değil mi? Bankalarla, evet. Hem... E... Evet bankadaki paralara el konmaması yani nasıl toplara el koymuşlar da geri vermemişlerse bankadaki paralara da el koyup geri vermeyebilirlerdi. Ya da Versayın üzerine yürüyebilirlerdi Versay'da hani henüz toparlanmamışken belki çok önemli çünkü Paris'in ile bağlantısı çok büyük oranda kesildiği için Fransa'nın Paris'te olan bitenden çok daha haberi yok. Lyon gibi, Marsilya gibi kentlerde de bir takım girişimler oluyor. Hatta Lyon'da iki günlüğüne oranın belediye sarayı da ele geçiriliyor radikal siyasetçiler tarafından ayaklanılarak. Fakat bu sadece çok kısa bir süre soyuyor. Çünkü oradaki ulusal milisler oradaki devrimci kalkışmaya ve komüne sahip çıkmıyorlar. Yani bu çok Paris'e has bir durum olarak ortada kalıyor. Şimdi Paris Komünün'ün yenilgisinin tabii çok temel nedenlerinin başında elbette ki bu Paris'in tek başına kalması Fransa'da. Yani Kırla ve diğer şehirlerle çok ciddi bir koordinasyonun olması. Paris'in içerisinde aslında çok ciddi bir kendiliğindenci bir eğilimin sonucu olarak bir koordinasyonun olmaması. Çok ciddi, dağınık bir yapı arz etmesi. Çünkü bizim bugün bildiğimiz anlamda Paris Komünün sırasında 1871'de hala dünyada siyasal partiler mesela çok net bir şekilde ortaya çıkmış durumda değil. Daha tam olarak aslında o çağda ortaya çıkıyor. Onun için çok ciddi bir siyasi organizasyon yok ayaklananlar arasında. Çok ciddi bugün bildiğimiz anlamda programa sahip siyasal gruplar yok. Onun için bir siyasal yani mesela 1917 Rus devrimindeki gibi hani sosyalist devrimcilerden, bolşeviklerden, menşeviklerden bir takım siyasal partilerden bahsetmiyoruz. Bir takım insanların adlarından ve onun çevresinde kümelenmiş gruplardan bahsediyoruz. Mesela kimdir bu Paris Komününü gerçekleştiren gruplar? Mesela Blankici. Ki Blanqui çok önemli bir e, siyasal şahsiyet 19. yüzyılda. Louis Auguste Blanqui. O kendisi e, Paris Komünü olurken hapiste zaten. Onun için kendi taraftarlarının başında dahi değil. İşte Blankici gruplar var diyoruz. Ya da yine çok önemli bir Fransız anarşist e, filozof biliyorsunuz Proudhon. Proudhoncular var ama bu Proudhoncular da Kendileri önemli şahsiyetler yani doğrudan bir siyasal parti gibi hareket etmiyorlar. Daha henüz kurulmuş 1864'te kurulmuş yani 6-7 sene önce kurulmuş olan internasyonal var. Bütün Avrupa'daki ileri gelen sosyalistleri ve radikal siyasetleri bir araya getirmeye çalışan onların e, taraftarları var. Fakat onlar da çok net bir siyasal parti için böyle bir dağınıklık e, söz konusu olduğu için. Ve tabii ki de e, sonuçta Paris Komününün karşısında muzaffer bir Alman ordusu. Ve onun yardımıyla toparlanmakta olan Fransız merkezi ordusu var. Bunların karşısında direnebilecek bir askeri güce, ulusal milisler zaten sahip bilyonlar Onlar toparlanıp Paris üzerine yürüdüklerinde 1848 devrimlerinde olduğu kadar bile büyük bir direnişle karşılaşamıyorlar. Neden? Çünkü 19. yüzyıl boyunca 1848 devrimlerinden sonra Paris'te çok ciddi bir kentsel dönüşüm gerçekleşiyor, bulvarlar açılıyor. Yani barikat 19. yüzyıl devrimci kalkışmaların en önemli kurumlarından bir tanesidir barikatlar. Barikatlar çok semboliktir Paris Komününden geriye kalan fotoğraflarda çokça resimleri görülür. Her yerde yığılmış taşlar, kaldırım taşları vesaire. Fakat bunlar etkili, efektif bir orduyu durdurabilecek cesamette Güçte barikatlar değillerdi bir orduyu. Çünkü 1848'de bunların ortadan kaldırılması için ordunun çok ciddi top ateşi atması, açması gerekiyordu. 1871'de ise bu direnen barikatları ortadan kaldırmak ordu için çok büyük bir iş ne yazık ki olmamıştı. Bu sebeple özellikle Haussmann kent reformları Paris'i çok ciddi anlamda e, dönüştürmüştü. E, bundan dolayı komün e, kısa bir süre içerisinde Mayıs ayının e, 4-5 günü içerisinde e, ortadan kaldırdı. Bizim için önemi demin söylediğim almış olduğu kararlar e, dolayısıyla e, oldu. Tabii Paris Komünü e, çok kısa bir zaman içerisinde önce de bir yazı yazdım. Aslında bir e, yalnız bir devrimdir sessizlikte. Çünkü devrimlerden bahsettiğimiz zaman genelde dünya tarihinde, insanlık tarihinde bunlar belli tarih aralarında kümelenirler. Mesela işte biz devrim çağı dediğimiz bir çağ vardır. 1789 Fransız devrimiyle 1848 e, devrimleri, halkların ve ulusların baharı denilen devrim arasında dünyada devrimci kalkışma olmayan hemen hemen hiçbir ülke yoktur. Yani Osmanlı İmparatorluğu'ndan işte Rusya'ya, Latin Amerika'ya, Avrupa'ya, Uzak Asya Her yerde devrimler vardır ve bunlar bir dalga gibi gelirler. Yine mesela 1905 Rus devrimiyle başlayıp 1919 Macar devrimine kadar giden büyük 1917 Rus devrimi oldu. Devrimci kalkışmalar dalgaları vardır bunlar içerisinde ve bunlar birbirleriyle etkileşirler. Paris Komünü tam bu iki dalganın arasında yalnız ve sessiz bir devrimci kalkışmadır aslında. Ve bundan dolayı hem kendinden önceki hem kendinden sonraki devrimci dalgaların özelliklerini e, taşır e, ve kendinden sonra gelecek 1905 ile gelecek e, devrimci kalkışmaların bir habercisidir. Ve çok ilginç e, Paris Komünü bastırıldıktan sonraki 10-20 yıl boyunca Paris Komünü'nün 18 Mart'ı değil e, 27-28 Mart'ı kutlanmaz anılırdı yaşanan katliamdan dolayı. Çünkü 20 bin civarında insan e, katledilmiştir, e, infaz edilmiştir e, canlı olarak. Ee, yakalanmış olmalarına rağmen e, yakalandıkları yerlerde öldürülmüştür insanlar. Ee, Sonradan öldürülmüştür. idam edilenlerle birlikte hatta elli bini bulmakta olduğu söyleniyor bu sayının. Evet evet yerinde. yani sadece son gün işte son dört 5 günlük çatışmada yirmi bin civarında insan katledilmiştir. Şimdi bu bu katliamın anısı. Devamlı kutlanır e, Paris Komünü'nde ve Paris Komünü'ne o dönemin bazı radikal siyasetçileri e, Marx gibi e, Bakunin gibi e, bunlar çok hararetle özellikle ortaya çıkıp yükseldikten ve bu radikal kararları aldıktan sonra sahip çıkmışlardır. Fakat Paris Komünü'nden sonra özellikle Fransız sosyalist siyaseti Genelde arasına bir mesafe konulmuştur. Yani Paris Komünün'deki ayaklanmanın yanlış olduğu düşünülmüştür. Çünkü daha sonra gelen siyasetçiler mesela Fransız Sosyalist Partisi'deki GEST gibi önemli bir liderdir. Sonra Jaurès gibi bunlar sahiplenseler de bir mesafe koymuşlardır. Aslında Paris Komünün'ün almış olduğu kararlar ve temsil etmiş olduğu sem sembolik anlam e, tekrar gündeme gelmesi ve sosyalist siyaset devrimciler tarafından sahiplenmesi 1905 Rus devrimiyle tekrar e, olmaya başlamıştır. Çünkü ancak 1905 ile yeniden dünyada bir takım işte Paris Komünü benzeri ayaklanmalar e, grevler e, ortaya çıkmaya e, başlamış ve Paris Komünik gerçekten e, o, onu gerçekleştirenlere sahip çıkan bir şekilde tekrar hatırlanmıştır. E, o iki aralık arasında demin dediğim bu yalnızlıktan dolayı, tek başına kalmış olmasından dolayı aslında e, belki de bir süre unutulmuştu. E, onu tekrar hatırlatan 1905'le başlayan, daha sonra tekrar dünyaya, işte Meksika'ya, İran'a, Rusya'ya, Osmanlı'ya, 1908'de biliyorsunuz. E, bu devrimci dalga özellikle 1917 ile birlikte elbette ki. 1918'de Alman devrim, 1919'da Macar devrimi. Bu devrimci dalga geldikten sonra Paris Komünü tekrar, bu demin anlattığım anlamıyla hatırlanmış ve bugüne hala biz işte bu sembolik nitelikleri dolayısıyla e, konuşmaya devam ediyoruz. Tabii yine kadınlar çok önemli. Yani Fransız devriminde de biliyorsunuz çok ciddi anlamda e, kadınlar ortaya çıkmışlar. Hem fikir, entelektüel, e, filozofik anlamda hem de e, aktivizm anlamında. Paris Komünü'nde e, 1848 ve Fransız devriminde karşılaştığında daha fazla e, kadın lider, e, ortaya çıkmış ve çok aktif olarak e, komüne e, katılmışlardır. Hem barikatlarda silahlı çatışma anlamında hem de e, fikri düzeyde e, çok ciddi önemli e, kadın önderler de Paris komününde ortaya çıkmıştır. Hatta 1905 dedim ya 1905 devrim Rus devriminden sonra. Paris Komünü hatırla, hatırlan, tekrar devrimci anlamda hatırlanmıştır diye. Çok ilginçtir. Paris Komünü'nün bir kadın lideri vardır. Louise Michel gibi. Çok fazla kadın var dedi. Louis işte. Michel evet. Şey, kısıtlı olduğu için zamanımız. Louis Michel 1905 Ocağı'nda ölür. Ve çok büyük bir cenazesi olur. Cenazesi ancak Zola'nın cenazesiyle karşılar. Yani yüz binlerce, on binlerce insan Paris'li katılır. Louis Michel'in en son ölen komünarlardan bir tanesidir onun cenazesine. Ve onun 1905'te cenazesi ve 1905 devrimi olmaktadır aynı günlerde Rusya'da. Ondan sonra çok ciddi bir Paris Komünü tartışması yapar ve yine çok tarihin bir önüsü ve çok semboliktir. Paris Komünü'ne de bu anlamda 1905'te ilk e, sahip çıkan ve onun üzerine bu anlamda yazılar yazan da Lenin'dir. O da sürgündedir e, o sıralarda. E, bundan dolayı aslında Paris Komünü ile Rus devrimi arasında da böyle bir e, ilinti vardır. Hatta biliyorsunuz hikaye de edilir. E, 1917 Şubat devriminden sonra e, işte Paris Komünü'nün takribi 100 gününü geçtikten sonra 2-2,5 ayı Lenin'in e, sokağa çıkıp kutlama yaptığını işte bizim devrimimiz biraz daha uzun sürdü diye. Yani akıllarda hep e, bir Paris komünü e, 20. yüzyıl başı e, devrimcileri için e, sembolik anlamda hep bulunmuştur. Evet iyi, galiba süreyi de bitirdik maalesef ama bunu konuşmaya devam edelim biraz daha. Çünkü 150 sene yani önümüzdeki gün ve haftalarda da çünkü hem getirdikleri açısından hem de yankıları açısından oldukça kısa sürmesine rağmen de hala çok hararetle tartışılıyor. Mesela bugünkü Guardian'da Özdeş de işaret etti Vive la commune diye ve yani şeyin işçi sınıfının ayaklanması, bütün dünyayı sarsan işçi sınıfının ayaklanması nasıl Paris şimdi yeniden hazırlanıyor yarın büyük gösteriler ve çeşitli kutlamalar yapılacakmış anmalar ya da ve hala anlamı çok derinlemesine tartışılıyor. Hatta 68'den daha önemli deniyor filan diye tartışmalar var. Herhalde bunu evet. da konuşmaya devam etmemizde büyük fayda var. Evet evet şimdi gördüğünüz gibi ben biraz nefes nefese e, çok fazla şey olduğu için Yok, söylemesi Çok iyi gözetti yani çok teşekkür ederim. Tabii evet, çok teşekkür ederim. Yani ben karşılaştırmalı devrimler tarihinde işte siyasalda bunu ancak iki haftada ancak anlatıyorum altı saatte. <gülüyor> evet evet. Çok çok ama çok iyi oldu yani. E, bunu e, çeşitli programlarımızda da tekrar e, gündeme getirmeliyiz. 150 yıl az bir zaman değil ve e, hala etkileri çok derinlemesine tartışıyor. Belki bütün e, bu devrimci hareketleri komünleri bir arada senin de dediğin gibi karşılaştırmalı devrimci hareketler tarihi olarak da ele alabiliriz bu vesileyle diye. Peki Doğan Eyvallah. çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim sağ olun. Görüşmek üzere. Görüşmek, Görüşmek. üzere. Evet 150. yıl dönümüne bir gün kala Paris Komünü'nü Doğan Çetinkaya'da İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi ve aynı zamanda Tarih Vakfı'nın da başkan yardımcısı olan Doğan Çetinkaya'yla şöyle bir özetlemeye gayret ettik. Daha doğrusu kendisi son derece etraflı bir özet verdi bize yarım saat içinde. Evet bu devam edeceğiz birazdan onun için şimdi bir ara verelim sonra da bir 15-20 dakika kalan vakit içinde bize kalan yorum ve haberlerin kırıntılarını da konuşmaya devam edelim. Açık Gaste